Zamansız. This then is stereophonic sound, sound in space. Hazırlayıp sunanlar Burçak Konukman ve Hatice Utkan. Merhabalar, Zamansız köşesinde Canney'indayız. Ee... Stüdyoda bugün Hatice Utkan ve Hera Büyüktaşlıyan ve ben varım. Herkese merhaba. Herkes merhaba. merhaba. Bu hafta... Hera hoş geldin bu hoş arada. Hoş bulduk. Bu hafta düşünceler üzerine yansımalar sergisini aslında biraz konuşacağız. Hera sergi, sergiye katılan sanatçılardan galeri manada açıldı sergi 18 Eylül'de ve o 10... Kasım'a kadar devam edecek. Aslında bu sergiyi seçme nedenimiz... ...veya hani bir yandan Hera... E, ...sanatçı olarak burada... ...aslında Hera'ya yoğunlaşan bir e, konuşma olacak ama... ...sergiyi seçme nedenimiz... ...aslında son zamanlarda açılan sergiler arasında... ...hem bir grup sergisi olması... Hı hı. ...anlamında önemli. E, hem de... E, ...mekan mekan üzerine çalışmaları olduğu için... E, ...diğer sergilere göre... ...yine farklı duruyor. E, ve art arda açılan... Birçok kişisel sergiden sonra e, üzerine konuşulacak bir sergi olduğunu e, düşünüyorum kendi adıma. E, Hera'yı kısaca tanıtmak gerekirse... E, ...2006 yılında Marmara'dan e, resim bölümünden mezun. E, 2012 e, Ocak-Nisan ayları arasında Piste Sanatçı rezinsi yaptı. E, biz 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti Ajansı'nın... E, Görsel Sanatlar Yönetmenliği e, projelerinden İstanbul'da yaşıyor ve çalışıyor orada. Remo Salvadori Atövesi'nde Hera ile birlikte aslında birlikte çalıştık, katılımcıydık. Evet. <gülüyor> e, o dönemde, o dönemden tanışıyoruz. E, Birçok yani çalışmalarını Hera İstanbul'da sürdürüyor. E, istersen Hera senin çalışmanın hakkında sen bilgi vererek başlayabilirsin. Hı <gülüyor> hı daha çok aslında yani resim bölümü mezunuyum ama 3. sınıfta resim mi yani yüzeyden uzaklaşarak biraz mekan ve 3 boyutlu şeylerle oynamaya başlama isteği uyandı bende ve ondan bu yana sürekli enstalasyon ağırlıklı çalışıyorum. kavramsal olarak daha çok ötekilik ve görünen görünmeyen arasındaki ilişkileri bir yandan mekan içerisinde ele almaya çalışıyorum. Hem tarihsel anlamda hem sosyolojik bağlamda bir, bir yandan bunun Arka planını da ele alarak bir hikaye anlatımı oluşturmaya çalışıyorum. O anlamda biraz kendimi bir ikincil bellek olarak da görüyorum. O yüzden çoğunlukla kendimi bir hikaye anlatıcısı olarak adlandırıyorum işlerimde. Genel olarak böyle söyleyebilirim. Peki sergideki yer an çalışma da çalışma hakkında ne demek istersin? Çünkü çok ilginç bir hikayesi var. Sergi alanında bir çeşme mi? Çeşme değil. Aslında ilk bana bahsedildiği zaman bu proje başlamadan önce bir ayazma mekanın altında bulunduğunu iddia ettikleri bir ayazmadan söz edilmişti. Ama tabii ayazma olup olmadığından kesin, yani buna dair kesin bilgiler yoktu tabii ki. Bunun üzerine ilk çalıştığımız zaman aslında yani bu proje daha çok yani mekanın, galeri mekanının kendisine ve bulunduğu coğrafi bölge arasında, ikisinin arasında bir diyalogla ilgili bir Proje, bu özellikle mekanla ilk çalışmaya başladığım zaman, bu bu galeri mekanındaki nasıl diyeyim çukur ya da bu delik üzerinden yola çıktık. Bana ilk bahsettiklerinde galeri mekanında 50-55 santimlik böyle bir boşluk olan bir alan gösterdiler bana ve bunun yani yerde yüzeyde iki tane delik görünüyor. Aslında bunlar bir şekilde baca tabi bunu ben daha sonra yaptığım araştırmalarda öğrenmeye başladım. Bu deliklerden aşağı baktığım zaman bir parıltının olduğunu fark ettim. Yani ışık tuttuk o deliklerden aşağı sanki bilin bilinmeyene doğru bakıyormuşsun. ...gibi kara delikler, iki tane kara delik orada... Ee, ...ve oraya baktığımız zaman... ...suyun olduğunu fark ettik... Hı hı. Ee, ...ve bu da aşağı yukarı... ...tahminler üzerinden konuşuyorum tabii ki... ...galerinin altında... ...yani tamamıyla galerinin altının suyla olduğunu hayal edin... ...ayazma da olsa, hı hı. sarnıç da olsa... ...o bölgenin suya olan yakınlığı ve ilişkisi üzerinden düşünecek olursak bu çok doğal bir şey tabii ki. Hı hı. E, i̇şe ilk başladığım zaman birazcık tarihsel ve topografik olarak bütün bu bölgedeki en başta galeri mekanının bir, eskiden bir değirmen olduğunu düşünecek olursak. Evet, galeri mana çünkü eskiden bir değirmen üzerine bir galeri mekanı olarak evet, Karaköy'de olduğunu da belirtmekte evet, evet. ama Karaköy olarak yani araştırmaya başladığım zaman sadece Karaköy Karaköy bir bölge olarak değil Galata bölgesinin Hı. içerisinde sadece ufacık bir nokta olarak geçiyor birçok bu araştırmalarda yani galerinin karşısındaki cami ve onun çeşmelerine, Hı. Tophane Çeşmesi'ne deniz kenarına işte ve çevresindeki kiliseler, kiliselerin ayazmalarına olan yakınlığını düşünecek olursak Olursak, tabii ki doğal olarak suyla e, birebir bağlantısı olan iki tane delik e, orada e, beni bekliyordu. E, ve tabii ki bu aşağıda yani deliklerden aşağı baktığımda gördüğüm e, bu suyu bir şekilde yani görünmeyen olan gerçekliği bir şekilde görünür şekle nasıl sokarımı düşünmeye başladım. Tabii bu e, coğrafi olarak hem mekanla e, ve bölgeyle nasıl ilişkiye kurabileceğimi düşünerek... Daha sonra bir mekan algısı oluşturmaya karar verdim. O boşluk olan alanı tamamıyla suyla doldurarak bir mekan algısı oluşturmaya karar verdim. Tabii bunu yaptığım zaman iş bir yandan performatif bir enselasyona dönüşüyor. Hı hı. Çünkü insanlar etrafında yürüyecek yani üzerinde yürüdüğümüz aslında şehrin altında da başka bir gerçeklik var. Ve biz bunun her ne kadar farkındayızı sormak kendine sormak anlamında bir farkındalık yaratabilecek bir nokta aslında ee... aslında senin suyla da ilk çalışman değil bu eğer mesela bu çalışmanı örnek veya referans olarak Merve Ünsal Ünsal'ın Ünsal yaptığı, seninle yaptığı bir röportajda zaten Einstein'ın röportajı da yer alıyor bu çalışmanın adı Changeable Transform. Trans changeables and Transformables. ama bu bir Değişkenler ve değişkenler. Evet, yine bir sarnıçta olmuştu. E, sarnıçta olmuştu. Evet sarnıçta ee, olmuştu. Orada da aslında sen o çalışma sırasında... E, ...yine... E, küçük bir keşif var küçük orada. Küçük bir keşif evet. vardı. Eğer e, keşif nasıl bir şeydi? Şöyleydi sen... Bir halı mağazasının aslında bir sarnıç, içinde sarnıç olduğunu. Altında aslında. Altında bir evet, sarnıç evet. olduğunu keşfetmiştim. Çünkü yaptığım işte bir halı e, işiydi, bir halı enstelasyonuydu. Üzerinde 12 farklı dilde yazılmış e, nefes kelimesi vardı. Tabii form olarak nefes kelimesine baktığınızda her dilde farklılık gösteriyor ama nefes yine aynı nefes. E, ve özellikle enteresan olan bu sarnıçta suyun hiç olmaması e, bana bir... E, Artificial bir su yolu yaratma hı hı. ihtiyacı hissettirmişti. Burada aslında bütün bu dilleri bir araya getirmem galeri manadaki işte de öyle bölgesel olarak orada da birçok farklı kültür Bizans'tan Osmanlı'dan günümüze kadar hala yaşamakta yaşadı ve yaşamakta diyeyim. O yüzden su bu anlamda bağlayıcı konumda yani İstanbul'un coğrafi anlamda konumunun da düşünecek olursak Asya ve Avrupa yakasını birbirine bağlıyor ama birbirinden ayırıyor. Hı hı. Bu bağlamda kültürleri ve dilleri de birbirinden ayırıp bağlayan hı hı. bir etken. Bu sarnıçtaki yaptığım işte de bu bağlayıcı özelliği üzerinden ele almıştım. Ee, ama sarnıç üzerine çalışırken e, sonra köşede sadece suyun te tek kaldığı köşeyi buldum ve oraya gelen e, daha çok e, turistler diyeyim. ...dilek paraları atmaya başlıyor. Tabii bu bir şey dürtü gibi, ihtiyaç gibi suyun olduğu yere dilek parası atma. Ama sonra fark ettim ki birçok farklı para birimleri orada birikmiş. Yani bu yine suyun bu, farklı bir, kültürleri bu, bir araya getirmesi demek. Bu galeri manadaki mi yoksa bir önceki? Yok, e, 2010'daki, 2010'daki. Evet, projede. Nakkaşalı mağazasının altında. Ama galeri manada altında. da sanki para hatırlıyorum ben. Evet, söyledim. orada da tabii paraların olması e, şey o bölgenin ticari geçmişiyle... Ve Hı -hı. şu anki konumuyla hala bir ticaret alanı orası. Bizans döneminde Cenevizliler, Venedikliler var. Hı -hı. Osmanlı döneminde aslında çok enteresan Evliya Çelebi'nin seyahatnamelerinden namelerinden araştırırken e, galerinin olduğu sokağın ismi e, Ali Paşa Değirmeni Sokak. Hı -hı. E, ve Tophane Çeşmesi'nden o değirmen, ya orada dört tane değirmen varmış Osmanlı döneminde. Ve o bölgede e, uncular ve ekmekçiler loncası e, ağırlıklı olarak e, yerleşmiş konumdaymış. O yüzden de buranın değirmen olmasını haklı çıkaran bir, nasıl diyeyim, bir nokta aslında oldu aslında. Aslında Hera senin işlerinde hep bir şekilde İstanbul, İstanbul'un bir hikayesi ya da bir tarihsel bir olgu var. Evet. Bu hafızanın düzensiz topografyasında da aslında böyle bir şey görmüştük. Evet, evet. Orada da hani daha farklı bir hikayeyi bir Kişi üstünden, bir karakter evet, yine, üstünden. Yine bir hikaye anlatıcılığı rolü var. Evet. Ee, ve sürekli bir tarihsel bir olguya bir şekilde e, değiniyorsun. Evet. Peki şimdi galeri manadaki sergiye dönecek olursak burada başka kutlu ataman var. Özgür Demirci, Olafur Eliassan, Cevdet Erek, Lara Favaretto. Bunların hepsi e, bu sergide bir şekilde şehir, kültür ve şehrin geçmişiyle ilgili mi bir şeyler var? E, eserler var Ya da burada. Abase Mirvari küratör yani nasıl hı hı. bir çalışma sistemi ortaya koydu? E, e, aslında Ab Abaseh'in yaklaşımı e, yani özellikle de farklı farklı disiplinlerden gelen e, ama ucundan kenarından bu konsepte değmiş sanatçıları tek bir mekan e, altında toplama isteği aslında Hı -hı. onunki. Ve çok da profesyonelce bir yaklaşım var. İşleri e, yerleştirme biçiminden bunu çok güzel anlıyoruz. Hı -hı. Çünkü işler arasında çok güzel bir diyalog var. Te teknik ya da e, disiplin anlamında birbirinden çok farklı işler olsa da bir araya geliş e, şekilleri tek bir e, bir şey oluşturuyor. Diyalog oluşturuyor Hı -hı. diye düşünüyorum. E, bunu özellikle kendi işimin olduğu e, alanda, o koridorda hissettim özellikle. Mesela Abbas Akava'nın ve Sarkis'in e, işi yani bir üçgen oluşturuyor Hı -hı. benim işimle. E, her ne kadar disiplin, dönem e, farkı olsa da üç kişi arasında yine de e, Kullanılan malzeme açısından mesela birbirine değmeler var. Mesela Abbas Akkavan şey altın varakla evet. bir iş yapmıştı. Sarkis'in suya döktüğü kurşun var. Evet. Benimkinde de madeni paralar var. Bir şekilde oradan değiyor işler. Ama tabii kavramsal anlamda da. Şiirsel bir konuşma oluşuyor tabii işler arasında. Bu sadece bu üç, üç iş değil. Aslında serginin bütün genelinde böyle güzel bir konuşma var. Aslında çok iyi özetledin. Yani sergi bu anlamda yani küratörün... Abbas Amirvali'yi burada şöyle bir parantez açabiliriz. Yıl içerisinde bu sene galeri mananın sergilerini kürat, et, kürat edecekmiş. Aslında bir yandan da birçok... Yani birçok çalışması çalışmayı aynı anda sürdürüyor. Bir e, BNL var 2013'te yine e, sorumlu oldu. E, bir yana Amerika'daki bir BNL'in e, küratörü aynı zamanda hmm. birçok danışmanlık yapıyor ve bir yandan da e, galeri manada olacak ve yine sergide ilk defa e, Türkiye'de sergilenen bazı sanatçılar var. Belki kısaca onlardan bahsedebiliriz. Evet Olaf Rileyson mesela işte Francis Alis'in şu bu sene Dokumenta'da gösterdiği videosu olabilir. Tabii yani bütün sanatçılar aslında Lara Favorito, Matt Malickan, Simon Starling Evet Simon ıı, Staring 2000 Turner Prize ödüllü. Evet, evet. Abbas Akhavan İranlı ama Toronto, e, on, Toronto'da var. yaşıyor. Mesela Evet. Peki, farklı e, ülkelerden özellikle mi seçildi bu insanlar? Yani özellikle farklı ülkelerden olmasını mı istendi ve İstanbul'a Yok böyle bir yani. istek, istek isteğin ötesinde aslında bu kavramsal çerçeveye en doğru şekilde İnya uyabilecek sanatçılar. isimleri bir araya getirme olayı var. Ve burada herkese de eşit mesafeden bir yaklaşım var. O da Hı -hı. bence çok çok önemli. Çünkü aralarında özellikle bir genç sanatçı olarak bunu söylüyorum. Çok önemli isimler var. Hı -hı. Benim hayalini bile kuramayacağım bir kadroyla bu sergiye katılıyorum ve e, ama e, yani bu fark hiçbir zaman hissettirilmedi. Bu da çok profesyonel bir yaklaşım bence. Sadece kavramsal ve değer bağlamında bu işlerin doğru noktada bir araya getirilmesi söz konusu bu sergide. Ab, ab, şey Abaseh'in yaptığı da zaten buydu. Her iş, eş, Gerek, aynı zamanda galeri yaptığı. mananın ekip olarak da bu yaklaşımı Abaseh gibi aynı şekilde devam ediyordu. O yüzden çok güzel bir çalışmaydı. Bu noktada aslında yani Hera ve benim içinde bulunduğum genç kuşak sanatçılarla da ilişkili olan bir duruma da ben ki birazcık da olsa değinebiliriz. Yani hani son zamanlarda özellikle 2010 sonrasında birçok genç sanatçı kişisel sergilerini açmaya başladı. Hı -hı. Çok aslında genç yaşta açmaya da başladı. Ve bunlar genellikle çok ticari galerilerde oluyor. Hı -hı. Burada aslında hani o, o tür yaklaşımla bence bu tür yaklaşım arasında bir, bir fark var. Yani ciddi bir hem sanata hem sanatın sergilenmesine eee yani sanatçılara nitelik da estetik evet, öncelik evet. farklı bir fark var ve hani bu tür hani farklı isimlerin böyle bir sergide bir araya gelmesiyle bir sanatçının genç bir sanatçının kişisel bir sergiyle bir anda yükseğe çıkartılıp sonra yani sonra ne olacağını bilinmez diye bırakılması yani yıldızının parlatılması ve sonra ne olacağını bilinmemesiyle genç sanatçıların Atıyorum yıldız sanatçılar e, arasında bir sergiye katılması arasında çok ciddi bir yaklaşım farkı var. Ve diğerinin çok büyük bir, çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Yani e, işte, travmatik de bir durum belki oluşturabilir. E, o zaman bunu genelde şöyle hani e, isim... değerlendirebilir miyiz? Kişisel sergi açtıktan sonra aslında bir açıdan da bir risk de var. Çünkü ne biliyoruz yo, ondan o, o sonra. Bence o bence çok kişisel bir nokta. Aslında kişisel sergi açmak genç bir sanatçı için çok önemli Hı -hı. bir nokta. Evet önemli bu. Peki bu yaş yaş önemli mi? Mesela şu yaştan önce açmak ben, lazım ya da şu yaşa kadar yo, her bu, herkesin kendini ne evet, kadar hazır dediğim. hissetmesiyle alakalı bir şey, bir e, üzerinde üzerinde çalıştığınız konsepti ya da. Problematiği ne kadar pişirip hmm. e, hazır hale getirdiğinizle alakalı bir şey. Tabii ki genç yaşta sergi açmak ise sergi açmaya karşı kesinlikle değilim. Ama tabii ki e, o el üzerinde çalıştığınız konuya ne kadar e, samimi yaklaştığınız birincisi kendi kişisel, kişisel açıdan bunu her zaman kendimde sorguluyorum. E, öte yandan buna ne kadar hazır olduğunuz ve devamanı nasıl getirmeniz gerektiğine dair planlarınız. Aynı zamanda yani kişisel hesaplaşmanın her zaman olması gerektiğini savunan Peki, biri. Peki serginin nerede olduğu da önemli mi sence bu anlamda yani? Ee, yani önemli olduğu düşünülüyor ama bence önemli değil. Çünkü galeri, galeri kelimesini düşünecek olsak galeri nedir? Ee, yani... Mark White Cube. Evet ama yani bir, bir mekan neticede hı hı. E, işinizin nerede doğru olarak sergileneceğini ya da doğru bir şekilde konumlanacağını düşünüyorsanız zaten orada olması gerekiyordur. Ne kadar hı hı. önemli ya da ne kadar e, önemsiz demek istemiyorum. Ne, yani ne kadar parlak ya da ne kadar popüler olmayan bir yerde olursa olsun fark etmez bence. Doğru olan mekan neresiyse orası olmalı. Galeriler de artık bu beyaz küp dediğimiz olaydan birazcık dışına çıktılar. Yani bu hı hı. oldu. Hatta yani tam tersine galerileri çok daha aktif ve daha hani istenildiğimiz gibi bulup müzeleri o şekilde bulamayabiliyoruz. Hani o yüzden o beyaz küp kavramı değil. Ama bence bir sanatçı üzerinden değerlendirirsek... ...mesela şöyle bir risk olabilir. İş, bir sanatçının işi galeride sergilenmesinden daha çok o iş aslında ne kadar özgün oluyor? Yani bazı mesela kişisel sergilerde kendini tekrarlama olabiliyor. İlk sergiyle gerçekten ikinci sergiye baktığınız zaman orada sanatçının bazı işlerinde kendini tekrarladığını görüyoruz ki bence bu çok büyük bir risk. Ya yani aslında, bir galeriye bağlı olup bir galeri içerisinde olmaktansa bu beni, daha büyük bir risk. Benim demek istediğim şöyle bir şey. Mesela Hera'nın ben bir, bir süredir birçok çalışmasını takip ediyorum. Katıldığı farklı sergilerden takip ediyorum. Hani e, mesela hangi kavramlar üzerine çalıştığını daha bir anlayabiliyorum bu takipte ama kısa süreli yani biz burada da zaman zaman bahsettiğimiz, zaman Hı -hı. zaman konuk olarak da davet ettiğimiz e, sanatçılar oluyor. Hani kısa sürede bir anda böyle her tarafta, her taraftan yüklenir, yüklenip bir marketing yapılıp... ...ondan sonra bir şekilde aslında o beklentiyi karşılayamam o durumundan bahsediyorum. Çünkü Hı -hı. E, o zaman yani aynı yerlere dönmek istemiyorum ama e, yani... E, İçerik üzerinden bir tartışma yapam yapamıyoruz o zaman. Hı -hı. Sanki başka bir şey her yeri kaplamış oluyor ve o e popüler olanı ya tabii, konuşmuş pi piyasa, oluyoruz. De, evet, piyasa, pi piyasanın için. ortaya çıkardığı Piyasaya bir durum konuşmuş. bu tabii ama yine kişiye, yine kişide bitiyor olay. Evet, ha, ama işte, bu her meslekte olabilecek evet, bir şey aynı zamanda. Orada orada genç sanatçılara düşen şey aslında burada ne olabilir? Belki o, onu konuşmak gerek. Yani burada nasıl bir Kendinle sürekli tavır tavır hesaplaşma gerekiyor? durumu evet. bence. Yani sürekli ya kendini ve öğreniyor, yani sürekli bir öğrenme prosesinin içinde olma durumu çok önemli bir şey. Bunun farkında olmak, yani evet, oldum artık tamam, de, rahat Değil Ama sürekli bu da yeni bir deneyim ve bundan ne, neler öğrenmem ve kendimde neler eksiltmem gerektiğini sorgulama, o hesaplaşma durumu aslında. Belki de sanatla uğraşmanın getirdiği bir sorumluluğu biraz daha e, üzerine almak belki de ya da yani o sorumluluktan Evet aslında ömür boyu e, taşınması gereken bir evet. sorumluluk bu bence yani. yani yaş meselesi değil ya da evet. genç yaşta işte sergi açtı ama e, bu bir risk olarak görmüyorum ama tabii dediğim gibi yine kişi de biten bir şey bu. evet. Kişisel e, olarak her zaman kendisini geliştirmeye açık olmalı. Ve bu dediğin gibi bence her meslek için geçerli. Evet. Sadece sanatçılık Şimdi, üstünden Artık değil. son iki dakikamız kaldı ama birazcık ne var ne yok diye e, bu evet, hafta, ne, hafta. Ne var araziyor. ne yok. Art, Arter'de yarın e, açılmış oluyor e, hamle. hamle sergisi. Evet Başak Şanova'nın küratörlüğünde. Bir video e, evet. sergisi bu. Adela Bizin Abidin, Rosa Barba Runa İslam e, sanatçılar. E, Mars'ta 7 Ekim pazar günü. nasıl pa 7 yani 7 Ekim günü e, Artwal pazar artwolku hmm. gerçekleşmiş oluyor. E, benim hocam bilgiden hocam e, Özgür Hoca e, Özgür hocanın e, Özgür hocanın e, Empire prote e, konuşmaları başlayacak. Sanat ve felsefe Özgür üzerine Evet Özgür Uçkan'ın Bunu hatırlatmak Aynı istiyorum Aynı zamanda Poligon Galeri'de Atiyar Musavi'nin e, sergisi açılıyor Bir Kartal'ın Doğumu ve Ölümü Evet Evet evet. Onun dışında ne var? Ee... Gelecek Hafta Freeze e, başlıyor ve e, farklı bölümlerde farklı e, Türk galeriler de var onu evet bu arada zaman Zamansızın da yeni dönemde yeni yayın dönemine doğru konsepti veya zamanı yine değişiyor. Ee, şimdi ama ne nasıl bir zaman, ne zaman yayınlanacak, nasıl bir konsept olacak? Bunu ileriki dönemlerde hep beraber göreceğiz. Sadece değişeceğinin şimdiden müjdecisi olalım. <gülüyor> bir de tasarım Müşleyin. bir eee başlıyor, başlıyor yakında. Hera geldiğin için teşekkürler. Teşekkür, ben teşekkür ederim Evet, zamanımızın sonuna geldik. İki hafta sonra görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Zamansız. This then is stereophonic sound, sound in space. Hazırlayıp sunanlar. Burçak Konukman ve Hatice Utkan. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41